Muhammed'e salat. Alhamdulillah, elhazi hedana, lehada vema kuna nehtediye. Devlan hedana Allahuma, tevfiqi, wa'atislami, illa billah. Ve kad jayet rusulü Rabbina bilhaq, sallu ala Muhammed. Salli ala seyni Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahuma salli ala seyni Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahuma salli ala seyni Muhammed. Ağzıbı Allah Semiyu al-Alimi, mın al-Shaytani al-Rajim, Rabbı ağzıbı k mın mazatı al al ve barik lana fi velhamdülillâ rabbil alemin estagfirullâh l-hayyel qayyum Hassantukum bil hayyel qayyum minledî lâ emûtu ebedâ ve defa'tu ankum us-sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl-azîm Neresinden geldiniz şimdi? Hangi şehir? Hepiniz aynı yerdensiniz. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Allah razı olsun. Adımlarınıza hac umre sevapları ihsan etsin. Gençler gelmişler Hollanda'dan 20 kadar Allah Teala adetlerini ziyade eylesin. Nazardan muhafaza eylesin. Amin. Tabi herkes gelemiyor ama dinliyorlar. Dünyanın her yerinden dinliyorlar. Allah Teala çok büyük istifadeler nasip eylesin. Amin. Şimdi şimdi dersimiz 38. farza geldi. Evet, 54 farzdan 38. sinini okuyacağız inşallah rahman. Evvela tabii şehitlerle ilgili bir dua yapmadan niyaz yapmadan başlamak olmaz. Gördüğünüz üzere. Kafirler, hainler, dış düşmanlar, iç düşmanlar rahat durmamaktadır ve kan akıtmaya devam etmektedirler. Allah şerlerine kifayet eylesin. Ay. Amin. İşte şimdi diyorlar, işte İran işin içinde var, yok Suriye var e, falan olabilir. Tabi arka planda mutlaka Siyonizm var, mutlaka Amerika var. Buna hiç şüphe yok. Fakat yakın sebep, uzak sebep ilişkisine bakıldığında işte Suriye'deki Nusayri rejim, İran'daki Şii rejim e bunlar Türkiye'nin hem ilerlemesini istemez hem de e tabii Türkiye biraz Suriye'nin iç işine müdahale etmeye kalktı. Yani edemedi de etme kalktı diye e biraz rahatsız oldular. Bundan dolayı yapmış olabilirler, olmayabilirler. Haberlerde bunlar tabii konuşuluyor, yorumcular konuşuyor. Biz siyasetten anlamayız. Ama şundan anlarız ki Şia hep Müslümanlarla harp etmiştir. Ben bugüne kadar bunu söyledim. Yine bunu söylüyorum. Şia mezhebi tarihte bir kafirle savaşmış değildir. Hep Müslümanlarla Harbetmişler. Allah şerlerinden muhafaza Bir taraftan tabi teröristler biliyorsunuz fason çalışırlar. Onların dini mezhebi olmaz. Onlar işte efendim öyle kahvede bekleyen günlük işçiler gibi o gelir eve götürür, bu gelir oraya götürür. İşte orayı sıva burayı kır. Onların bir şeyi yok. Anlaştıkları yere çalışırlar. Allah boylarını devirsin. Allah ocaklarını korusun, Allah helak etsin, Allah kahretsin, mahvetsin, perişan etsin. Allah'a en yakın zamanda bütün destekçilerini de kahretsin, mahvetsin, helak etsin. Razı gelenleri de helak etsin, mahvetsin. Allah'ım kahhar ismi şerifi hürmetine kahru perişan eylesin. Yani bu kadar yüzsüzlük, bu kadar şey olur mu? Adamlar meclise girmişler, meclisten konuşma yapıyorlar, hala efendim e, bunları müdafaa etmeye kalkıyorlar ya. Milletin vergisiyle, parasıyla askere, polise kurşun sıkan adam milletvekili oluyor bu memlekette. Aklınız, mantığınız varsa gelin konuşunca. Erbakan Hoca gibi adam yasaklandı. Erbakan Hoca gibi adam senelerce yasaklandı ya. O kadar vatanlı, milletini seven, mübarek, evliya Allah'tan zattı ya. Böyle bir adamı yasakladılar. Polise, askere, silah çeken adamları milletvekili yapıyorlar. Ya bu nasıl bir... Mecliste nasıl kabul ediyorsunuz? Nasıl evvelce hapis yapmış bu kadar şu olmuş, bu olmuş adamları, e, teröristlikten yargılanmış, terörle müdafaa etmiş. Hatta daha da teröristlik yapmış da var şimdi mecliste. Daha da durmuş yani bir zaman. Dağdan inmiş, gelmiş, millet tekeli olmuş. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ne Periz, ne Lanat Urçusu bu kadar şehit var, bu kadar üzüntü var. Bir yandan da adamlar kalkıyor utanmadan milletin gözüne bakarak, milletten toplanan vergilerle, aldığı maaşlarla yiyerek, içerek. Bir de efendim işte bunlar da meşru haktır işte, şöyledir, böyledir. Siz de bizle anlaşsaydınız işte, anlaşmadınız işte. Ya bunların nasıl bir düzendir? Ben bir şey anlamıyorum. Bakın, bütün bu konularda tek bir ayet okurum size. es ve la <gülüyor> tekûnû kellezîne nesullah. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Kur'an'ı unutanlar gibi olmayın. Sünneti, ehli sünneti unutanlar gibi olmayın. Sonra Allah da onlara kendilerini unutturdu. Yani Allah adama kendi karını unutturur. Kendi zararını eliyle seçtirir. Şimdi şu gelinen noktada bu millet, bu memleketi yönetenler kendi karını unutmuş. Zararını unutmuş. Böyle bir şey olabilir mi ya? aynı yere kırk kere baskın olmuş. Beş kere bir yere baskın oluyor karakola. Beşinci, altıncıya yine bekliyor. Tedbir alınmamış. Orası güçlendirilmemiş, muhkemleştirilmemiş, asker artırılmamış. Beş kere aynı yere gel beni vur diyor ya. Dört kere bir yere baskın olmuş. Şuraya baskın olmuş, buraya baskın olmuş. Ya bu kadar acayip bir şey. Senelerdir dediler buraya acemi asker göndermeyeceğiz. Profesyonel ordu falan. E çok iyi hani yok bir şey yine gencecik çocuklar acemi bir şey bilmiyorlar tabi bu şehitlik de herkese nasip olmaz bakıyorsun ediyorsun hep e, ehli sünnet aileler Müslüman aileler e, tabi kalplerinde bir iyi niyet ve içlerinde bir efendim güzel e, düşünce olmasa onların bir hayrı olmasa bir iyiliği olmasa Allah onlara da şehitlik nasip etmez şehit olanlar ee, çok büyük makamdadırlar. Kanları ilk damladığı anda günahlar mağfiret olur. kulakları hakları bile af olur. Şehitliğin çok e, e, yani güzel müjdeleri var. Tabi deniz şehitlerinin kulakları af olur diye bir hadisleri var ama tabi ki peygamberler, sıttıklar üçüncüye şehitler gelir. E şehit meselesine gelince kim şehittir, kim değildir? Haksız yere öldürülen imanlı ise şehittir haksız yere öldürülen şehittir. E bir de burada vatanı müdafaa e, uğrunda, bir de gurbette, ma'te garibun fakat ma'te şehiden gurbette ölen şehit ölür. E bir de tabii e, ne onun adı? E, vatan müdafaa meselesi var. E vatan nedir? Hubbul vatan vel iman. Vatan sevgisi imandandır. Vatan olmasa nerede namaz kılacağız, oruç tutacağız? Nerede sohbet yapacağız şimdi? Evet. Onun için eee Vatanı müdafaa, efendim, şarttır. Bu bakımdan askerliğe gidilmek şarttır ve lazımdır. Bakmayın siz bu hainlerin laflarına, işte efendim, işte özgürlük olsun, isteyen reddedebilsin, isteyen gitmesin, isteyen şunu yapsın, isteyen bunu yapsın, bunlar hain laflarıdır. Hain laflarıdır, öyle şey olur mu? İsteyen gitmesin dersen ne olur bu? Olmaz. Bu kadar insanın namusu, namazı, abdesi, camisi, Kur'an medreseler, Hepsi bu asker polisin gayretleriyle bir güvenlik sağlanıyor da efendim şuralarda bir namaz kılamıyorum Yoksa her yeri bunlar e, perişan edenler, kan gönlüne çevirirler bunlar. Zalim, hain adamlar, dinleri, imanları yok. Marxist, Leninist, Ateist, Zerdüş, Berduş ne dersen her pislik var bunlarda. Bunlar, bunlardan merhamet beklenmez bunların. Bunların ipi Siyonizmin elinde, Yahudilerin de bunların ipi. Onun için bunlara karşı Allah ordumuza kuvvet versin Ay. Polisimize güç versin Ay. İsabetli anlayışlar nasip etsin Ay. Muvaffakiyetler nasip etsin Ay. Allah Teala Bir an evvel imha olmalarını nasip etsin Ay. Ama geliyoruz Yani radyoda da Lale Gül Efendi de ilk gün Tabi bir taziye Yani veyahut bir efendim üzüntümüzü Dile getirmek üzere bir Bağlandılar bana Birkaç dakika bir şey konuştum Orada da dile getirdim bütün mesele Kur'an'a dönülmedikçe, Sünnet-i dönülmedikçe, ehl Sünnet'e sahip çıkılmadıkça kafirlerin oyunlarından kurtulamayız. Kurtulamayız. Çünkü لَا تَتَّقِذُ الْيَهُودَ وَاَنْ نَصَارًا Evliya Yahudiler, Hristiyanlar dost edinmeyin. Sırdaş edinmeyin. Bunlarla anlaşmalar yapmayın. Tamam komşun olur, şu olur, bu olur. Nasılsın, iyi misin? Aç olur, yemek verirsin. Bunlar ayrı şey. Ama adama yetki verilir mi yani? Adamlarla bunlarla anlaşılır mı? Bunlara uyulur mu? Bunların sözüne aldanılıp da biz sizle bilgi paylaşacağız, istihbarat paylaşacağız, bilmem ne paylaşacağız. Yalan. Yalan. Amerika bunu oralar bütün eline geçirmiş. E bütün oradaki Kuzey Irak devletini e, Masonlar kurmuş, Siyonizm kurmuş. Yahudi kurmuş. Oradaki devleti. Onlar kurmuş zaten. Bütün düzen ellerinde şey ellerinde. Adamlar bu kadar silahları nereden bulacak tağın başında ya? 250 kilo bir silah taşınacak bir şey değil. Katırlara taşıtıyorlar. O kadar katırlar geliyor gidiyor. Kaç yüz kilometre kimse gören yok mu? Hani bizim gece gören şeyimiz vardı. Adamların şeyleri bile varmış ya. Uçak savarlara kadar bilmem helikopter düşürecek kadar ağır şeyleri var adamların. E burada gavurlardan kuvvet olmasa efendim süper güçler buraya destek vermese beş tane çapulcunun işi mi bu? Artık kesin anlamak lazım ki karşı tarafta Yahudi var, Jiyonizm var, bunun gerisi Amerika var. E biz bunlarla dost olacağız yani ne kadar dost olabilirsin? Bunun istihbaratına güvenebilir mi sana? Ters haber verir, ters bilgi verir sana, boş yere attırır sana. Mevla ne buyurur sana? يَا اَيْهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَيْنَنْمُشْ قُلَّارُ لَا تَتَّخِدُوا Kendinizin, adamlarınızı, müslümanları bırakıp da başkalarından astar edinmeyin. Yani içinize bir, bir kübbenin dışı var, bir de içi var, astar. Astar yani iç, işlerinize sokmayın bunları. لَا يَاَلُونَكُمْ khabala. Sizin bozguna uğramanız bakımından, fesada düşmeniz, bozulmanız, Zayıf düşmeniz hiçbir şey eksik etmezler, ellerinden ne gelirse yaparlar ki, siz helak olasınız diye. وَدُّوْمَا <gülüyor> عَنِدْتُّمْ Onlar sizin sıkıntınızı isterler, zahmetinizi isterler, karışmanızı isterler, ekonominiz bozulsun isterler. قَدْمَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِمْ Buğzları, kinleri, nefretleri, davetleri ağızlarından beliriyor, açığa çıkıyor. Bakın Avrupa Birliği'nin beyanlarına, onun bunun beyanlarına. Ne kadar aleyhte konuşmaları var. ve bide de mâ tuhfî sudûrûn Ekber Kalplerinin gizlediği daha büyüktür. Yani içlerindekini de demezler. Sizle iyi geçinmeye çalışırlar. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاَيَاتِ Biz size bu kadar ayet açıklıyoruz. اِنْ كُنْتُمْ تَعَقِلُونَ Eğer aklınız başınıza gelmişse, kafanız çalışıyorsa, Kur'an-ı Kerim her şeye temas edin. Adamın biri de kalkmış. Bilmiyorum köşe yazarı mıdır nedir, doktor mudur nedir işte. Ya bu Cübbeli Hoca ediyor ne sorsan konuşuyor ya. Her şeyden cevap veriyor, ekonomiden veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor. Birisi kalkmış işte bu, e, banka şey mi ya acaba ekonomist mi? E bu şimdi ekonomi şunu veriyor, bunu veriyor. E şimdi siyasetten bahsediyor, yok efendim terörden bahsediyor. Kardeşim Kur'an hepsinden bahsediyor onun için. Şimdi bunlar alışmışlar Yahudi Hristiyanların papazlarına, hamlarına. E papaz ham ne bilir onun kitabında, dilinde Hiçbir şey yok ki, helal yok, haram yok, her herşey dümdüzünde. Altın mı yatırmışsın, para mı almışsın, o döviz mi bozdurmuşsun, öyle bir şey papazası olsan ona ne? Yani dininde böyle bir şey yok. E bizim din her şeye karışıyor. Tuvalete nasıl gireceksin karışıyor, nasıl çıkacaksın karışıyor. Hanımınla ne zaman yatacaksın, ne zaman kalkacaksın, nasıl yatacaksın, ne şekil yatmayacaksın. Bizim din her şeye karışıyor. Yatak odasına da karışıyor, tuvaletin içine de karışıyor. On için Cübbel Hoca her şeyden konuşuyor. E Kur'an her şeyden konuşuyor. Maferrat nafil kitab bir şey. Kur'an'da bir şey eksik bırakmadık Allah buyuruyor. Sen dersen Kur'an'da bu konu yok, kafir olursun. Kur'an'da her konu var. Yeter ki ayeti bulmak ve yerine getirip taşı kediğine koymak. Senin ilmin yoksa, irfanın yoksa, Kur'an'dan anlayışın yoksa ben ne yapayım? Kur'an-ı Kerim söylüyor bak. İntemsesküm hasenetün Siz iyileşirseniz, güzelleşirseniz ekonominiz düzelirse, memleketinizde huzur, güven olursa kafirler üzülür diyor. وَاِنْ تُسُبْكُمْ سَيِّتُنْ kıtlık, bela, afet, musibet, terör olursa يَفْرَحُوا <gülüyor> بِهَا sevinirler diyor. وَاِنْ <gülüyor> تَصْبِرُوا sabrederseniz ne demek? Kafirlere benzemezseniz. Onların modalarına, onların kıyafetlerine, onların okullarına, onların mekteplerine, düzenlerine, eğitimlerine kapılmamak için sabrederseniz ve tettekû haramlardan sakınırsanız. Şimdi i̇şte bak haramlardan sakınmak. Bunu milletçe gündeme getirelim. Benim haramdan sakınmamla iki çiçeklen yaz gelmez. Milletçe haramlardan sakınırsanız, e bu nedir? İçkiler, kumarlar, faizler, fuhuşlar, efendim ecdadın aleyhine filmler, diziler, namussuzluklar, iftiralar bu kadar bu her şeye yol verilmiş, koy verilmiş. Haramdan sakınma diye bir şey yok. Haramlardan sakınsanız la ya durrukum kaydu bir <gülüyor> şey ya. Onların hilesi size şeycik bile zarar veremez. Şeycik, en ufak zarar veremez. Şimdi bize zarar veriyor mu? Veriyor. Niye? Sabır yok, takva yok bizde. İnnallah bima yamelune muhito. <gülüyor> Hoca cehennem Amerika ile boş olmaz, Siyonizmle ile boş olmaz, Yahudi ile boş olmaz. Onların uydudan şunları var, bunları var. Biz nasıl onları geçeceğiz? Nasıl aşacağız? Bak ne diyor cevabında? Şüphesiz Allah celle, celle. onların bütün yaptıklarını kavramıştır. Yani kuşatmış yaptıklarını, yapacaklarını çepeçevre kuşatarak onları kıstırmıştır. Belirlediğine kafarû fi tekzîb. Kâfirler. Neydi bu ses şimdi? Dur. Yok başka bir gümleme var ya Bir gümleme var davul sesi gibi. <gülüyor> He? Ama klima buna vuruyor da bundan mı çıkartıyor lima? O zaman opollöre kız klimayı ne kapatıyorsun? Ben burada boğulurum mu? Ne deneme Denemesi be bedava değil ki parayla. Var ya klima benim nefesim, ben hastayım. Sen opolloyu kız. Mübarek adam. Döküncü şeye çıkarıyor. Rafa. Bıçağı indirecek. Kâfiller ben anlıyorum bir şey vuruyor diyorum düğün mü var burada, tavul mu çalıyorlar ya? Zil değil, tavul gibi vuruyor işte kafama. Her gün bir şey yapmam barak adam, yaz böyle de ki şunun şusu üçte duracak, bunun busu ikide duracak, not koy oraya otomatik oraya getir. Her sefer denersek burayı kafamıza tavul çalar. Kâfiller inkar içindedir. Yalanlamak içindedir. Ama Allah Çepe çevre artlarından onları kuşatmıştır. Demek ki ben Amerika ile baş ederim Allah buyuruyor. Kafirle de baş ederim. Bütün dünyanın gavuruyla da baş ederim. Yeter ki siz benim Kur'an'ıma tabi olun. Dünya ahiret dokundurmam size kimseyi diyor. E ben, ne buyuruyor? فَمَنِ اِتَّبَعَ هُدَٰيَ فَهِمَّا اَتْيَنَّكُمْ min هُدَٰى Benden size hidayet gelecek, rehber gelecek, geldi mi? Kur'an geldi mi? Sünnet geldi mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi mi? Alimler geldi mi? Mürşitler geldi mi? فَمَنِ اِتَّبَعَهُ دَعَيَ Kim benim hidayetime tabi olursa فَلَا sapıtmayacak وَلَا <gülüyor> Zahmet çekmeyecek Hiç dünyada zahmet çekmeyecek Ve ben ذِكْرِي Kitabımdan, vaazımdan, sohbetimden dinimden kim yüz çevirirse Bizim toplum olarak yüz çevirdik. Yani birkaç kişi sohbet dinliyor ama hadi bizim sohbetler biraz şaka şamata biraz daha fazla adam dinliyor. Ama ekseriyet film, sinema, roman, hikaye. Haramlarla uğraşıyor. E bir toplum Kur'an'dan yüz çevirirse dünyadaki hayatı dar olacak, zindan olacak. Geçimleri sıkıntı olacak, ekonomileri bozulacak. Kur'an böyle söylüyor. Hulya Muhammed söyle, sallallahu aleyhi ve sellem ''Hüvel <gülüyor> kadiru'' ''O Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir'' ''Alâ'n yeb'afe aleyk mu azâben min ''Size üstünüzden azap gönderebilir'' Yıldırımları yağdırır. Kasırga, hortum hep yukarıdan gelir. ''Ev min tehti ''Ayaklarınızın altından azap gönderebilir'' ''Bir sallar, dibine'' ''Ev min tehti ercûlikum'' ''Ev yelbisekûm şi'an'' ''Ya da sizi fırkalara böldürür'' ''Şucular, bucular'' Efendim grup grup yapar ırkçılık efendim şuculuk buculuk komünist marksist bilmem ne şu faşist bir şeyler böyle hep grup grup. Ve yuziku ba'dakum ba'd. Size birbirinizin çetin azabını tattırır. Sizi birbirinize kırdırır. Ayet bu. Ben kaderim diyor. Adam olun Kur'an'a dönün bir tane reçete yazanlardan şu İslam'a uysak da İslam kardeşliğini tesis etsek, temin edecek, iman kardeşliğini öne çıkartsak da Osmanlı zamanında hiç böyle bir sorunlar niye yoktu? Çünkü İslam öndeydi. Buradan örnek alsak bu böyle olmuyor. Bu laiklik batırdı bizi. Diyen yok. Daha beter laiklik teminatımızdır. Yani laiklik teminatımızsa işte bunu yaparlar. Din öne çıkmıyor. Din geri, din karışmaz. Din camide. Din camide kalsın. Camide bile karışıyor dine. İmamın elle bir şey veriyor, hutbeyi onu okutturuyor. E bari din camide kalsın tamam da, bırak imamı da istediğini konuşsun, onu da konuşamaz imam. Ben imam değilim diye konuşuyorum böyle. Tabii memur olsam konuşamam. Ne yaptılar Timurtaş'ı rahmetli? Görele mahallesine sürdüler o zaman. Şimdi benim oturduğum yerde Görele Mahallesi şeyde Beykoz'da zaten de Göreleliyim Mahallede oraya düştüm Ama o vakit 20 sene evvel, 25 beş sene evvel Üç kişi cemaatı vardı Adam şehzade başını dolduruyordu, o da biraz Atar tutardı, B benden beterdi Ondan sonra gönderdiler adamcağız oraya Üç kişiyle kalmış adam Niye? İşte memur idi çünkü Resmi vazya ya Git diyor gidiyor, benden niye baş edemiyorlar? Memur olmadım ki Baştan baktım ki ben bunlarla uğraşamam. Oradan atacak oraya, sürecek oraya, şunu konuşma, şunu okuma. Camileri yasak etti, gittik salonlara. Yani. Onun için mesele hakkı söylemek. Nerede söylersen söyle. Şimdi zaten televizyonda söylüyoruz. Allah Teala bu imkanları açıyor. E, Ama ve lakin reçete yanlış, doğru konuşulmuyor. Biz Kur'an'a dönmeden düzelmeyeceğiz. Ve bu işler bitmeyecek. Kur'an öyle söylüyor. Bitiremezsiniz başka türlü. Gençler dinsiz yetişiyor, kitapsız yetişiyor. Allah korkusu yok. Onun için öldürmekten korkmaz, gasp etmekten korkmaz, haramdan korkmaz. Ayet-hadis okunmuyor ki milletler. Huzur keyfe. Nusarifula. Habibim bak biz ayetleri nasıl açıklıyoruz? Laallehum yefkavun. Belki anlarlar diye ama ve kezebi kavmuka hak. Senin kavmin Kureyş bu Kur'an'ı inkar etti. Halbuki Kur'an haktır. Şu anda da bu millet Müslümanım der ama İslam'ın tam doğrusunu anlatsak anlatıyoruz ama işte bazı meseleler için günü değil gündemi değil diye konuşulmayanlar da çok var. Tam doğrusunu söylesem bu Müslümanım diyenlerin de çoğu ''Olmaz öyle'' der. Ya. Çünkü millet dine bağlı değil, dini kendine uydurmaya çalışıyor. Zaten onun için kendine göre hoca arıyor. Doğru bir hoca bulayım da ona uyayım diyen yok. Kendine göre hoca arıyor. Hak üzere değil toplumun çoğu. Doğruyu konuşalım. Söylediğimiz vakit, bazı şeyler kadınlara uymuyor. Kadınlar kapalı, örtülü, belki çarşaflı bile olsa, inanmam ben buna diyor. Ya. bazı şey erkeğe uymuyor, bazı şey şuna uymuyor yani herkese uymayan bir şey var ya biz Allah'ımıza uyacağız, dini kendimize uydurmayacağız da. ha şimdi dedik işte altın, Türk parası yatırıp da altın hesabı olmaz altını alacan eline de şeyi falan ooo çok zor, oraya gitmek lazım, yarım gün geçer, bilmem ne olur ya bana ne? bu faizdir diyorum sana, bana ne? Zormuş, kolaymış. Ya ben dinimi değiştireceğim seni hatırlatma. Herkes keyfine göre et var. İşine geldiği gibi. Olmaz. Kur'an haktır ama senin kavmin inkar etti bunu diyor Allah. Çok inkar var. Çok itiraz var. Öyle olur mu, böyle olur mu? İlahiyatçılarda çok büyük inkar var. Tekzip var. İsa-i inanmazlar. Hazreti Mehdi'nin geleceğini inkar ederler. Efendim ne kadar hadisleri inkar ederler, şunu bunu inkar ederler. Çok büyük inkar var. Ullesü aleyküm bir vekil. Biz doğruyu söylüyoruz. Habibim söyle ki ben sizin başınızda vekil değilim. E Resulullah sallallahu aleyhi vekil değilse ben mi vekil olacağım? Yani bekçi değiliz, gözcü değiliz. Çok üzülüyoruz. Kim inanmış, kim inanmamış. İnanmayanlardan dolayı da mahzunuz. Müslüman, namaz kılan, oruç tutan adam şeriatın bazı meselelerini inkar ediyor. Bak yapmıyor demiyorum, bak amel etmiyor demiyorum. Amel etmiyor günah ama inkar ediyor. Bugün bu iş olmaz diyor. Dolayısıyla biz çok üzgünüz. Çok büyük inkar var. Bu belalar, bu inkarın faturaları. Likülli beyin mustakar. Her haberin yerleşeceği, meydana geleceği zaman var. Ben diyor Rabbim saatli bombayı kurdum, vakti geldi mi patlatacağım. فَسَوْفَ <gülüyor> تَعْلَمُونَ Yakında siz doğruyu, gerçeği anlayacaksınız. İş işten geçecek. Ne dünyada huzur kaldı, ne ahirette huzur var. Bu vaziyette gidecek. şu İslam'a dönsek de iki tarafta cennet olsa. فَاِذَا رَائِتَ الَّذ۪ينَ خُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا Habibim baktın ki benim ayetlerimi inkar ediyorlar, toplanmışlar, açık oturumlar, Filmler diziler Kur'an'a aykırı, sünnete aykırı daldırıyorlar. Efendim aleyhte konuşuyorlar. Kur'an'la alay ediyorlar, Müslümanlarla alay ediyorlar. Sakalla cüppeyle çarşafla alay ediyorlar. Neyse. Baktım böyle gördün İslam nişanlarına, bizim ayetlerimize karşı aleyhte konuşuyorlar. Feharizan, yüz çevir, dinleme. Hatta hudû haydi hadisin gayri. Başka bir mevzuya geçene kadar. Yani o konu Konuşulduğu yerde durma. Durma diyor. Şimdi bizim millet nerede duruyor, oturuyor. Gece gündüz ekseri saatlerde kiminle muhabbet ediyor? Televizyonla. Televizyondaki programların çoğu ne? İnkar. Ve itiraz. Ve alay, hakaret. Ve istihza. Ve imma yusyenneke şeytan. Habibim diyor. Yani tabi Habibine söylüyor, bize duyuruyor. Ha kızım sana söylüyorum, ha gelinim seni işit. Yoksa Resulullah unutmaz, sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytan sana diyor, unutturursa, eğer şeytan sana unutturur da, benim İslam'ımın, şeriatımın aleyhine konuşanlarla bir yerde oturursan, bak, şu, bu zamana kadar bir şey demiyorum. فَلَا تَقْرُدْ مَعْدَ Bu vaazı dinledikten sonra, şimdi sana ayet geldi diyor. Sakın ha oturma! مَا الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ zalim kafirlerle oturma. E şimdi zalim kafirlerle oturma, papazdan oturma, şundan oturma, din düşmanı ile oturma. Anladık ama oturuyorsun televizyonun başında işte. Hepsi orada. Sen de zannetmiyorsun ki kiliseye gidip papazla oturmuyorum ki. Ama hepsi evinde bunları seyrederek, bunları dinleyerek ne oluyor? Çoğu ilahiyatçı hocalar bile dinlenmez inkar ettiriyor ya yani. inkar ettiriyorsa İslami kanallar birçok program ve dizi ve şey yalan yanlış dini film çok içeriği yanlış ayetlere uymayan Kur'an'a uymayan diziler yok Hazreti Meryem yok Hazreti Yusuf yok Hazreti Musa Tevrat'tan İncil'den yalan yanlış doldurmuşlar Kur'an'a uymayan içerik var Bunlara inansan iyi değil çünkü bu dini görünüyor ama Kur'an'da tersini söylüyor bir şeyin. seyredecek bir şey yok. Geçen Yakup Aleyhisselam karı kız horon ediyordu. Bir filmde. Toplanmış böyle halka yapmışlar. Yakup Aleyhisselam kepini. Haşa ve kella. Böyle şey olur mu ya? Bunları seyretmek için insan imanlı alır ya. Ama siz Acayip bir şeysiniz. sözden kaçayım diyorsunuz, yağmurdan kaçıyorsunuz, doluya tutuluyorsunuz. Nasıl olsa bu dini kanal diyorsunuz, orada da gavur oluyorsunuz. Ben ne yapacağım sizle ya? Ne yapacağım sizle? Ben doğruları söylüyorum. Efendim, bari herkes evinden, mahallesinden başlasın. Birer ikişer bu işi düzeltelim, yoksa bu, bu iş böyle iyi gitmez. Bu hainler bu vatanı böldürene kadar özertlik bil ne adı altında Siyonizme bu işin bir parçasını koparana kadar Büyük İsrail'i kurana kadar Bunlar kıyamete kadar bırakmaz bu işin ucunu Biz hemen unuturuz, eğlenceye dalarız, gavurlar uyumaz Yüz sene, iki üç senenin projesini şimdiden yapmış onlar Bizim beş sene sonrasının hesabımız bile yok Bu vaziyette biz bu işi kazanamayız Kazanamayız Çünkü Müslümanlar da gevşedi ya Kafirlerle anlaşalım. Laikliğe devam edelim. İslam'ı karıştırmayalım bir şeye. Bizim Müslümanlar böyle konuşuyor. Biz böyle konuşursak Allah bizi efendim yardımsız bırakır. Biz Kur'an'dan ayrılamayız. Din efendim ona karışmaz buna karışmaz. Ne demek karışmaz ya? Din yönetime karışmaz demek Allah karışmaz demek. Allah karışamaz bana demek ya. Sen nasıl dersin Allah karışamaz? Allah karışamaz diyen yani, kafir olur. Allah her şeye karışır. Ha Müslüman değilsen tamam dersin. Müslüman nasıl der ki din bize karışmasın? Din işi başka, o iş başka, bu iş başka. Nasıl iş başka? alusun teröristi, askeri polisi şehit etmiş adamı beslersin. Din karışsa çoktan onların kafası gitmişti. Din karışsaydı adam oradan İmralı'dan yönetiyor ortalığı. Benden anlaşacaksın, anlaşmazsan şöyle yaparım, böyle yaparım. E tabi. Koyup da yedirirsen, içirirsen, bir de avukatıyla görüştür, bir de demeç verdir. Oho! Din karışmazsa senin kafan böyle karışır. Memleketin böyle karışır. Din karışacak. Kısas var. Bu kadar ocağa ateş düştü. Bu kadar ana ağlıyor burada. Hakları var, Allah hak verdim diyor onlara. Hak verdim, hak onundur diyor, kan sahibinin hakkıdır. Nasıl yakalıyorsun da yediriyorsun, içiriyorsun? Bu zulümdür. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezsen, ölüm yayılır, fakirlik yayılır, belalar yayılır, Mayıs yağmuru gibi saçılır. Allah'ın indirdiği, Allah'ın Kuran'ı nizam nasip eyle, İslami düzen nasip eyle. Mayıstık, uyuştuk, mantar olduk, böyle bakıyoruz. Ya biz namaza gidelim, gelelim daha bir şey lazım değil demeye başladık. Biz efendim cihat yapamayız, bizim gücümüz yok. Kafirler çok ilerledi, biz en iyisi onlarla iyi geçinelim. Ama iyi geçinemezsin. İyi geçinirse böyle. وَلَنْ تَرْضَانْكَ لَيَوْدُ وَلَنَّ Hatta هَتَّا تَتَّبِعَ Onların dinine uymadıkça, gavur olmadıkça, ne Yahudiler ne Hristiyanlar asla senden razı olmayacaklar diyor Kur'an. Ya, ya yavur olmaya karar verelim, haşa. Ya da bunlardan ele tek çekelim. Yoksa ben Müslüman kalacağım, bunlarla da iyi geçineceğim. Olmaz diyor Kur'an. Geçinemezsin, bırakmazlar seni diyor. Ben ne anlıyorum, siz ne anlıyorsunuz bilmiyorum. Ben doğruyu söylüyorum. Zaten yanlış söyleyeceksem Allah nasip etmesin. Doğruyu da demedikten sonra sohbet etmenin de bir manası yok. Hacımız, hocamız, bütün Müslümanlarımız yanlış yaptık. Biz yanlış yaptığımızı kabul edelim. Biz İslam'dan ayrıldık. Biz taviz verdik. Biz yalakalık yaptık. Biz gavurlarla anlaşmaya kalktık. Ve bu hale düştük. Bu suçumuzu itiraf ediyorum ben. Siz de edin. Ve hemen tevbe istiğfar edelim. Bundan sonra İslam, Kur'an diyenlerin arkasında gidelim. İslam, Kur'an kim diyorsa onun arkasında gidelim. Başka bir şey lazım. Bir kişi bir kişiyiz. Ne yapalım? Allah haktan ayırmasın. Amin. Bu ne bu yalakalık ya? Bu kadar İslami medya var. Bir tanesi hakkı söylemiyor. Bir tanesi doğruyu söylemiyor ya. Şu yanlış, bu yanlış diyen yok. Öyle olmaz. Dost doğrusunu söyler misin? Yok sen doğrusun, doğrusun, iyisin diyen dost olmaz. Allah'ım cümlemize sadakat nasip etsin. Amin. Ahde vefa nasip etsin. Amin. Dayanamayacağımız imtihanlara tabi etmesin. Amin. Allah'ın imtihanı kazanmak nasip etsin. Amin. İman selamette çene kapamak nasip etsin. Kafirlere meyletmeden, taviz vermeden ölmek nasip etsin. Allah amin Allah'ım amin. Ya Rabbi nereden nerelere geldik ya? Nereden nerelere ya? İslam'ın şeriatın savunucusu, müdafileri şimdi geldiler ne hale geldiler ya? Bu hale geldik. On senede, 20 senede bu kadar değişir. Ben de kendimden korkmaya başladım ya. 46 yaşına geldim. Diyorum 5-10 sene sonra ben de sapıtırsam bir de baktım ki aman laiklik maiklik demeye başlarız. Bilmem ne. Ne olacağız ya Rabbi? Allah'ıma dua ediyorum. Mübarek cuma gecesinde siz de amin değilsiniz. Allah'ım bana da sizi bilmiyorum belki amin demezsiniz kendinize. Bana ben amin değil Allah'ım bana ehli sünnetten, şeriattan sünnetten, kıl kadar itikat bakımından ayrılacağıma ölmeyi nasip eylesin. Amin. Ayrılmadan evvel ölmeyi nasip eylesin. Amin. Allah'ım bir nefes yaşatmasın beni. Amin. amin. Kendinize olsa o kadar kuvvetli amin demezsiniz ben. Biliyorum sizi de. Hoca sapıttık mapıttık 5-10 sene daha yaşayalım, sapıttıktan iyi niye ölelim? Belki öyle dersiniz. Ben istemiyorum sapık yaşamayı. Amelimizde kusur olabilir. Bizim itikadımız ehl sünnettir. Zerre kadar ayrılacağımıza... Ya bakıyorum adamların kalbi, malbi hep döndü ya. Bu kadar insan tanıyorum ben ya. Hep döndüler. Ya çıkartmayalım, şey yapmayalım. İyi gidiyor. Amerika ile işler iyi gidiyor. Ekonomi düzgün falan. Bana ne ya? Bana ne? Kendim hakkında ne istediysem Allah size de aynısını alsın. Ay. Amin. keşe yoldan edelim. iki dakika daha uzatma. <gülüyor> şimdi gelen bir şey mi diyorsun? <gülüyor> 38. farz neymiş? Bir de şimdi biz bu şehitlerimize geçen flash'ta da karar verdik. Yılmaz abiyle dedim ki haftaya dedim bilmiyorum. Haftaya dedim şehitlerin haftalık listesini. Sen dedim habercisin çıkart isimlerine göre sonda dua yapmaya başladık ya filaçta. Sonunda dedim bunların da isimlerini anarak toptan bir şehadet Fatiha şeyden falan ben ne bileyim böyle 50 100 tane olacak. <gülüyor> Şimdi çarşaf liste oldu. Geçen hafta böyle anlaştık biz kendi aramızda. Bu hafta isimlerini okuyacağız inşallah yine bu ola. Ama çok oldu yani tabii ki bunu çoğu azı fark etmez. Bir kişinin de e, haksız öldürülmesi 10 kişi aynıdır. Evet, e, e, Allah Teala hak e, bir kişinin zulmen öldürülmesi bütün insanlığın öldürülmesi gibidir. Şu anda değil 22 24 değil. Şu anda bir tane asker, polis veya şehit yani bir Müslüman kardeşimiz Allah için e, hizmet yapıyor vatanın güvenliği için. Bu bir kişi zulmen öldürülüyor. geliyor bir eşkıya, Ermeni dölü. Bunu öldürüyor diyelim. Bu bir kişinin ölümü, efendim, bütün 7 milyar insanın ölümüne eşittir. He. Hatta hadis-i sevdeneği buyuruyor. dünya, ehvenu Allah min katli raculin, bir <gülüyor> müslüman. Bir müslüman öldürüleceğine Allah katında diyor, bütün dünyanın batması, kıyametin kopması daha hafif gelir. Şu anda bir Müslüman öldürüleceğine bütün dünya kıyamet kopsaydı, şu dünyanın hepsi bitseydi Allah Teala diyor ki daha hafifti bana diyor. O kadar Rabbim gayrete geliyor, gazaba geliyor. Bu patlayacak bu Allah'ın gazabı bu dinsiz kitapsızların başına. Patlayacak, fena patlayacak. Patlıyor da haberleri de yok. Amma velakin bu kadar insan şehit oldu şimdi tabii. Allah Teala Hazretleri cümlesini mağfiret eylesin, seyyatlarını mahve eylesin, hasenata tebdil eylesin, makamlarını âli eylesin, derecelerini âli eylesin, Habibine komşu eylesin, fazl-ı keremiyle Allah'ım Geride bıraktıklarım kederli ailelerine analar çok zor olur bu anne için. Çok zor olur bu. Dayanılmaz bir şeydir bu tabi. Allah'ım çok sabırlar ihsan et. Çok ecirler, çok mükafatlar, çok kefaretler, çok mağfiretler ihsan amin. amin, amin, amin. Evet ruhları için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne muhamd ve rasulü. Allah'ım hediyemizi İsa'a leynesin. Ulaştırsın amin. Tabi burada Kürt vatandaşlarımız, Müslüman insanlar, namazla abdestli insanlar, namusuna çok düşkün insanlar, Kürtler, Kürt kardeşlerimiz bunlar. Hiç bu işlerle alakası yok bunların, bu, bunun işleri yapanlar bunlar, Ermeni ölüleri bunlar. Ya bunlar Müslüman olamaz ya. Bu işi yapan Müslüman olamaz. Buna rıza gösteren de Müslüman olamaz. Çünkü cinayete rıza gösterince kafir oluyor zaten. Harama rıza gösterirse bak yaparsa demiyor. Yapan katil olur. İyi yapıyor, iyi yapmış, razı olan kafir oluyor zaten. Onun için bu iş Müslüman işi değil onun. Müslüman işi değil. Ama tabii dediler ki 24 asker, 12-13 tane Kürt vatandaşımız. Öyle duydum, doğru mu? 13 tanesi Kürt, e. Görüyorsunuz, analar ağlarken Kürtçe ağlıyor. Yani bunun, bunun Kürt'ü, Türk'ü yok. Ve Kürt vatandaşlarımızın da burada bir vebali sorumluluğu yok. Ne yapacak adamlar ya? Adamlar ne yapacak? asla razı değiller istemiyorlar amma vela Allah'ım bir an evvel onları da helas eylesin Ay. onların illerini ilçelerini bu beladan muhafaza eylesin Ay. en yakın zamanda Allah'ım onlara da bir İslami güven ihsan eylesin Ay. çünkü dağın başında köy geliyor PKK hain köyü basıyor nereden ha bak gece şey başlamış, çatışma başlıyor gece e, merkezden oraya 5 saatte zor gelemiyor Düşün ki o da o kadar telsiz var, şu var, bu var. E dağın başındaki bir köyde adam ne yapacak? Geliyor adama oğlunu ver, ineğini ver, koyunu ver, alıyor geliyor ya. Bunlar çok zor durumda yani. Bizden çok kat kat daha zorunda, zor durumda Kürt vatandaşlarımız. Onlar çok Müslüman ehli, sünnet efendim, kıymetli alimler, veliler, yurdu oralar. Onun için onlara çok üzülüyoruz. Allah'ım bir an evvel onların yaylaların, dağlarından, bayırlarından, ilçelerinde, illerinde. Hepsinde Allah'ım onlara İslam güvenliği ihsan et. Allah'ım onlara İslam huzuru nasıl eylesin. Amin. Hiç onları korkutacak bir hain bırakmasın Allah. Amin. Esas oralara dua etmemiz lazım. Biz burada biraz daha rahatız. Ne yapacak köyde yani? Seyda ne yapacak? Veli ne yapacak? Alim ne yapacak? Allah dostu ne yapacak? Ders okutuyorlar hocalar. Ne yapacak bu adamlar? İmamın kafasına sıkıyor namaza giderken. Ne yapacak bu imamlar çeyle? Burada imamlık kolay, orada imamlık zor. Çok dua edelim oralara. Bir an evvel Allah kurtarsın. Ay. Amin. Şimdi efendim, bu da belaların açılmasına bir sebep olabilir. 38. farz neymiş? İhtiyacını arz eden fakiri, yoksulu geri çevirmemek. Geri çevirmemek neymiş? Farzmış. E, Anlattık ama işte geliyor, e, bu fakir mi, zengin mi belli değil, muhtaç mı belli değil falan filan. O seni alakadar etmez. İhtiyacını arz edeni geri çevirmemek. Ama hakkında bilgin varsa, hakikaten muhtaçsa ona tabii gerekli bir yardım yapılır. E yol üstü falan tanımıyorsun, etmiyorsun, imkanın da varsa yine de geri çevirmemek. Efendi Hazretlerimizin bir sözü var. Şüphelenirsen az ver, şüphelenmezsen çok ver ama şüphelenirsen de verme diye bir şey yok. Çünkü ihtiyaç arz eyle. Şimdi bu nereden farz oluyor? Bir şey farz olmak için mutlaka ne lazım? ayet hadisten delil lazım. Ağat-ı Kerime Hac suresinde ne buyuruyor? أَسْتَعَلَ وَاَطْعِمُ الْبَاعِسَ Zorda kalmış, darda kalmış fakiri muhtacı yedirin. Özellikle kurban hakkındadır bu. Kurban etlerinden yedirin manası da var. Fakat genel manada da açsa, e kurbanda gel, e kurbana kadar ölür. Yani ne zaman gelirse vereceksin bir ekmek yani. Şimdi biz kurbanı daha kesmedik dersen olmaz. Fakiri, i muhtacı yedirin. Evet, ayet-i ne buyuruyor Habibi'ne? Sallallahu aleyhi ve sellem. Emme <gülüyor> sâile Dilenciyi isteyeni Fela tenher Kovma. Kovma, hadi git. Allah versin, bu Allah versin lafı da öyle kötü bir laf. Allah Allah. Allah Teala buyuruyor, ben veremedim de mi sana yolladım. Bu kafir lafıdır. Allah'ın yedirmediğini ben mi yedireceğim? Haşa, Allah'ın fakir bıraktığını ben mi doyuracağım? Haşa, bunlar kafir lafıdır. yasin Şerif'te bu geçiyor. Ve <gülüyor> Onlara dense ki Allah'ın size verdiği bu kadar rızıktan biraz verin fakire muhtaça. keferu. <gülüyor> o kafirler ne dediler? Zillezine amenu inananlar. Enu tağımımın lau yaşa Allah Ya Allah istese bunu yedirirdi. Allah yedirmediğine göre biz mi yedireceğiz? Kafirler böyle dedi diyor. Bunu şimdi Müslümanlardan da diyenler var. İnentüm illa fi zallim bi. Aşikar bir sapıklık içerisinde. Bu laf sapık lafıdır. Gücüm nispetinde bir şey ver. Sakın öyle git çalış. Ben çalıştım da bu hale geldim. Efendim, bana da kimse bir şey vermedi. Köyden çarıksız geldim. Bak şimdi zengin oldum. Sen niye çalışmıyorsun? Bilmem. O boynun kilise direği kadar falan. Efendim nazar öyle bir şeyler de derdi. Nasıl biliyor musun? Kilise direkleri şey mi oluyor? Işte? Yani ensen kulağın gerdanın yerinde falan bir şey, bir şey. Saçma sapan işte. Bir de bakıyor adama. Kaç kilosun? Adam diyor 90. Ulan 90 kilo. Sen muhtaç olsaydın erirdin. Ne deli adamsın sen ya. Ya elli kilo adam az yer. Doksan kilo ya daha fazla vermek lazım. Nasıl doyacak? Daha fazla yer. Onu düşünmüyor. Bir de diyor ki şişman olduğuna göre git zayıfla. E nasıl zayıflayacak yani? Beş gün aç kalacak kal ondan sonra efendim Nasreddin Hoca'nın eşeğine mi dönsün? Yemini kıstı kıstı kıstı. Ondan sonra bir sabah geldi baktı ki eşek nalları dikmiş. Yahu de tam alışacaktı. Eceli gelmişti öyle şey olur mu ya sen hayvanın yemini kıs kıs kız herkesin bir kalorisi var ona göre vücudu var oranı var vereceksin fakiresi adam niye iş bulamıyorsun e bulamıyor e zaten herkes iş bulsa kimseye zekat verecek adam kalmaz sadaka verecek adam kalmaz fitre verecek adam kalmaz fidye verecek adam kalmaz kıyamete yakın o kadar zenginlik olacak hazreti Mehdi dolduracak şey. Zenginlikten verecek, verecek, verecek. Bütün Kabe'nin altındaki hazineleri çıkaracak. Vatikan'ı alacak. Venedik'i alacak. O Vatikan'ın altında ne kadar hazineler var. Bütün o hazineleri alacak. Hep Allah yoluna verecek. O kadar gelene verecek, gidene verecek. Bir tane zekat alan kalmayacak. Ya adam arayacak ya zekat vereceğim. Yok, alacak adam yok. Kimse almayacak. Hz. Mehdi'nin zamanında ekonomi iyiymiş yani ha. Hazreti Mehdi hak mıdır? Hadi. Gelecek mi? Gelecek. gelecek hiç. Şimdi o Muhammed Nurduhan diye biri çıkmış İsrailiyattır, Yahudi Hristiyanlıktan kalmadır, böyle bir şey yoktur falan, asla. Bütün ilahiyatçılar inkar etse de Muhammed Mustafa ispat ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud'da hadis var. Benim bu usta kitabım var. Mehdi muhakkak gelecek. Koca kitap. Dolu delil koydum oraya hadis-i şeriflerden. O kadar sayı hadisler var. Mutlaka gelecek. Manevi şahsiyet. Öyle manevi bilmem ne yok. Hakikaten gelecek. İnsan doğacak. Gözü belli, kaşı belli hepsi tarif edilmiş. Yani, yani öyle manevi falan olur mu? Elle tutulacak, gözle görecek. Ama beni gördüğünüz gibi o da aynı. Bir insan olacak yani. Öyle manevi gelecek diye bir şey yok. Be beşer olarak gelecek. Onun için sakın sakın sakın. İnkar etmeyelim. Bak onun zamanında zekat alan kalmayacak. E demek ki şimdi biz sadaka verecek adam buluyorsak bunda da şükredelim Allah'a ki fakir var memlekette. Fakir olmasa bu kadar bela nasıl kalkacak? Sadaka vermezsem bela ya. Ama işte arayıp bulmakla meselesi var. Dileneni kovma! Bu ayet niçin nazil oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Me bir fakir geldi. Bir şey istedi yani. Gitti ona zırhını verdi. Eşin Efendimiz de para yoksa da bir eşya verirdi. Zırhını verdi. Gitti pazarda sattı. Adam yani fakir gitti sat. Hz. Ali Efendimiz de gördü pazarı. Aa Resulullah Efendimiz'in sallallahu sellem, zırhı pazarda. Yani o tabi onu bir anlamadı ne oldu. Hemen satın aldı gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geri verdi. O adam tekrar geldi. Bir daha bir şey istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zırhı bir daha verdi. Adam gitti bir daha pazarda sattı. Yine sahabeden biri gördü. Belki Hazreti Ali Efendimiz yine olabilir. Gitti bak, Allah Allah pazarda, bu iş ne yine, yine gelmiş buraya. Yani birine vermiş anlaşıldı. Yine gitti, aldı parayla. Getirdi, ya Resulullah buyur. Yine aldı. Adam bir daha geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de adama dedi ki, Esailun ente, em tacirun. Yani kusura bakma dedi, dilenci, hüsnü tüccar mısın dedi. Ama Allah Teala bu söze razı gelmedi. Ve mes'ale isteyeni felaten harkoma. Varsa ver, yoksa güzel söz ve güleç yüzle davran. Ve ma tu'riddan anhum ibtigaa min rabbika tarjuha. Fekullem kavlen meysura. İsra suresinde. Yani yanında para bulunmayabilir. Bazen olmuyor. Benim cüzden bazı boşalır. Ben şimdi böyle haftalıkla geçiniyorum. Tehlif alıyorum işte, haftadan haftaya alıyorum şimdi. Bazı kere <gülüyor> haftaya param kalmıyor. Bir doktora gidiyoruz, bir tahlil, bir bilmem ne, 3000 bin lira, dört bin lira. Haftaya param kalmaz. Şimdi geliyor benden de biri bir şey istiyor. Yok diyorum, şimdi diyecek ulan cübbeli hoca ne yabancı sahte yaradık. Sen cübbeli hocasın ya, paran yok. Ama o anda yok işte. Bazı kere <gülüyor> de borç alıyorum yani. Diyorum ne ver, ben sana vereyim. Ama adam inanmaz şimdi yani, böyle de bir şey. Diyor ki, belki paran yoktur. O vakit Rabbinden bir rahmet umarsın. Yani belki paran gelecek mesela. O zaman paranın geleceği zamana göre diyor. Ona diyor, güzel konuş, tatlı konuş. Hatta e, söz ver mesela. De ki, salı günü gel. Benim param olur o gün. Gün ver, saat ver diyor. Onu öyle yani ona söz ver de sıyrıl demek değil ha. Sözünde dur. Orada çık Kurtul da ondan sonra zaten adamı tanıma. Öyle değil. Bak bu kadar mühim bu mesele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. <gülüyor> Küllüm rîn fî zillî sadikatihî yevmel kıyameti hattâ kıyallâhu beynel nâs. Yarın kıyamet gününde güneş tavan boyu yakına gelecek. Harareti 80 kart artacak. Şu anda bile yakıyor kavuruyor her yeri. O kadar yakına gelen insanlar aşağısında nasıl yaşayacak? Ama Allah öldürmeyecek. Çünkü ölüm bitti. Dünya koptu, ahiret kuruldu, ölüm kalktı. Ölüm yok. Çekmek var. Çekmek var. Mahşer ne kadar? فِي يَوْمِنْ كَارِ مِقْدَارُهُ خَمْس۪ينَ sene. Miktarı 50.000 bin sene. Elli bin sene güneş şurada sen burada nasıl duracaksın? 80 kadar yanıyor. Ter göllerini, ya bir adamdan bu kadar su çıkar mı? Ter başını geçiyor ama ölmüyor işte. Çok acayip bir şey. Ya cehennemi arar adam. Ya Rabbi eriğni velo binna. Ya Rabbi atacaksan at da beni bir rahatlandır diyor. Adam cehennemi arar. Mahşer öyle sıkıntı var. İşte hadisleri buyuruyor. Kim Allah yoluna hayır yaptı, yardım yaptı, sadaka verdi o gölge onun başına gelir. sahiban olur mahkemeyi kübra Kurulur. İnsanlar arasında hükümler verilir. Herkesin nerelik olduğu, cennetlik, cehennemlik olduğu kul hakları, helallaşmalar bitinceye kadar o gölgenin altında hiç yanmaz. Sadaka bu. Onun için muhtaçlara verin. Ahirette ne yapın? Gölgenizi uzun edin. Gölgenizi koyu edin. Böyle az sadaka verirsen gölge zayıf olur aradan yanarsın yine. Gölge ne olsun? Koyu olsun. Ve nüdhiluhum. Biz onları girdireceğiz. Vullen valila. Gölge, gölgeliğe demiyor. Koyu gölgeliğe girdireceğiz. Ayette. Yani gölgeyi koyu tutalım inşallah. Böyle yarım yamalak işler yapmayalım. Bir kurban kesiyorsun. Kurban zor yürüyor zaten. Devrileceksin sırattan aşağı. Böyle iyi kurban alalım. Kurbanlarınızı büyük seçin. Sırat Sıratta onlar bineklerinizdir. Onlara bineceksiniz. E hocam ben, ben fakirim, kurbanım yok. Ben yaya mı kalacağım? Kim dedi sana yaya kalacaksın? Sen de Sübhanallah devam et. Sübhanallah. ve la ilahe illallah. Vellâhu ekber. Dört kelime, dört kelam. Allah'ın en sevdiği. Fakir misin? Zikre devam et. Bu zikirlerle beraber ooo, zenginleri sollarsın. Geçersin ahiret. Kim dedi sana ki... Kurban kesmedin sen sürüneceksin. Sen zikre devam et. Ama zengin adam hem kurban kesiyor hem de zikre diyor. O yine benden iyi gidiyor. E ne yapalım Allah da buyuruyor ki o benim fazlukerebim de dilediğime ve veririm. Ama sen, seni yaya bırakmam. Sen zikre devam et, hiçbir zenginden seni aşağı etmem diyor. Çünkü fakir olan ne yapacak? Bir de fakir kanaatkar olursa, şimdi bir kitap çıkacak onda Kur'an'daki bütün Allah'ımızın isimleriyle beraber dualar da var. 25 tane de özel hadislerden dualar var. Çok muazzam bir şey. Zaten o var ya o adam ondan uçuşa geçer yani. Kur'an-ı Kerim'den Besmele'den başlıyor. Fatiha'da Minel Cinneti ve Nasa kadar. Kaç tane Allah'ın ismi var? Yani 5 bin küsur. Tabii tekrarlarıyla mesela. Allah ismi 2 bin küsur geçmiş sırf. Bunu yapıyor peşinden de bir dua Allah. Olmayan bir şey kalmaz mesela. Hiçbir kitapta yok bu Kur'an'daki bütün isimler. İnşallah baskıyı hazır ediyorum onu. Orada bir dua var sonundaki dualarda işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı bir adam saçı sakalı taanık perişan. Dedi ki be be be be be be be be ke Ma belag bi belaga bi ya aba falan, ey falanca adam. Ya bu gördüğüm hale seni ne düşürdü? Es-sakamu ve dürru ya Resulullah hastalıklar, fakirlikler. Buyurdu. Ben sana bir dua öğreteyim, bazı kelimeler öğreteyim de bu hastalığın, fakirliğin gitsin olur mu? Adam da dedi olmaz olur mu? Dedi ya Resulallah, "Maa yesuruni biha enni şeytü Sen bana bu duayı öğret dedi. Bedir'de bulunsaydım o kadar sevinmezdim dedi. Uhud'da bulunsaydım o kadar sevinmezdim. Yeter ki bir dua öğret ben işi düzelteyim dedi. Resulullah <gülüyor> <gülüyor> güldü. Bak Bedir'de bulunmak ne demek Bedir Ehl-i Uhud? Diyor ki Bedir'de Uhud'da bulunsam o kadar sevinmem. Sen bana bu duayı öğret. Resulullah sallallahu aleyhi ve hel yüdriku <Sessizlik> ehlü bedrin ve hüdin ma yüdriku fakirül fekirul kâni'u fakirin ulaştığı makama sabreden, rıza gösteren, zikreden, kanaat eden fakirin ulaştığı makama acaba Bedir Ehl-i Uhud Ehl'i ulaşabilmiş mi diyor. Anladın mı? Yani 13'ün sen kurban kesemedin param yok, zekat veremiyorum, rahatsız olma kanaatkar ol, Allah'ından razı ol zikre müdavim ol hiç aşağı kalmayacaksın Rabbim kimse kimseden aşağı etmez bu böyle bir dindir evet demek ki gölgemizi koyu edelim sadakamızı ona göre verelim iflasımızı, niyetimizi efendim güzel hazır edelim böylece ne yapmayalım gölgeyi de deldirmeyelim çünkü biliyorsunuz kalkan Korumak içindir delik kalkan korumaz gölge korumak içindir yani delik gölge rahatsız eder bir tarafı açık olmayacak sağlamış yap efendim yine bir hadis şeriften buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem sadaka sir tutvi u gizli verilen sadaka rabbin gazabını söndürür Allah teala adama kızmış gazap etmiş Allah gazap etmiş bekle belanı o anda diyor gizli bir sadaka verse Allah'ın öfkesi geçer diyor. Yarabbi ya gizli bak. Şimdi şeye gittim işte anjiyo oldum bir şeyler oldum orada görüntüleme merkezinde e, duydum. Oradaki yönetici hanım e, anlattı bana şaşırdım dedim ben bunu vaazda anlatacağım. Yani hakikaten ne insanlar var e, hala da sahabe gibi insanlar var yani. Amel bakımından tabii, mertebe bakımından olamazlar. Ama bunu anlatacağım. Ne diye? Kadın geldi. Örtülü bir kadın diyor yani, geldi diyor. Bunu bana anlatan açık yani, yaşlı bir kadın. Dedi, örtülü bir kadın geldi. E, tahlil yapacak, bir şey de hastalığını da bilmiyor. E, dedi, yalnız işte biraz görüntüleme pahalı bir makinelere girilecek dedi. E, benim de e, biraz indirim yapar mısınız dedi. Ben de gittim diyor patrona söyledim falan. E dedi yapalım dedi yani fakirse yapalım indirim. Ondan sonra bir de diyor işte görüntülemenin sonunda kanser çıktı diyor. E, kanser çıkınca biz de bu nasıl diyeceğiz şu durumudur fakat ameliyat lazım, ameliyatta çok pahalı bir ameliyat falan. Biz böyle diyor e, konuşurken e, orada patron odasında bir kadın oturuyor, o da gelmiş kendisini bir tahlil için fakat o Türkiye'nin sayılı ailelerinden çok zengin, ismini vermeyeceğim. O kadın orada oturuyor. Neyse biz o kadına uğurladık, ettik şudur budur. Bu kadın dedi ki diyor, ben kulak misafiri oldum böyle bir şeye. Bu kaç paraysa masrafını ben vereceğim ameliyatını. Ona söyleyin ama beni demeyeceksiniz. Demeyeceksiniz. Onlar da dediler ki diyor, tamam biteni demeyiz. Şimdi burası iyi bir şey, gizli sadaka yani gizli ama öbürü daha bakacak şimdi. Git, kadın geldi diyor bir daha Tahlile Kadına dedik ki diyor ya sen ameliyat Burada bile indirim istiyorsun Ameliyatta ne yapacağım bu kadar para lazım falan Bir hayır sahibi var senin bütün masrafını karşılıyor ee, Efendim iş mi lazım değil ee, Sen e, kabul edersen Neyse masrafını bize söyle bir sene Hangi hastanede olacak orayı ödemeleri Bize yükle falan O kadın da dedi ki diyor ben Biz fakiriz ama Bizim çok aile dayanışmamız var yani muhacir herhalde, Kosova'dan mı bir yerden. Bizim ailelerimiz toplanır bir araya, böyle bir hasta olduğu vakitte e, toplanırlar, onun işini görürler. Bundan dolayıdır ki biz fakiriz ama, yani ailemiz burada bir devreye girip bizim paramızı verir. Siz bunu hiç ailesi falan olmayan bir fakire verin diyor. Yahu dedim böyle sahabe gibi işler, bu zamanda böyle insanlar var. İşte dünya durduğuna göre demek var. Biz olsak ne yaparız? Biz olsak, parayı yine aileden alırız. Bunu da demeyiz, bunu ayrı koyarız. <gülüyor> Nereden bilecek ailem onu verdiği? Ailemize deriz ki, bak kanser olmuş, burada bu kadar para lazım. Toplarız. Öbürü de zaten vermiş, onu da alırız. Ona da hastaneye sen öde, de, tamam. Ya... Ne sahtekarız ya. Ya bu gibi insan, güzel bir şey. Onun benim adımı demeyin demesi de hoşuma gitti. Bunun yaptığı daha hoşuma gitti. Allah bize Müslümanlık öğretiyor. Gizli sadaka, Rabbin gazabını söndürüyor. Sadaqatul alaniye tezîdû fil umûrî Açık yap verilen sadaka, zekat açık verilir, farzdır. Ee, farzlar açık verilmesi iyidir. Ama tabi açık derken, gidip de adama bu zekattır ha diye kere kerede böyle zorlayaraktan söyleme, ya ayıptır millet var dedim. O manada demiyoruz yani. Açık derken e, söylenebilir anlamda. Açık verilen sadaka da ömrü uzatır. Gizli Allah'ın kazabını söndürür. Açığı ömrü uzatır. Ömür uzar mı artar mı eksilir mi? İki tane kaza yazı var. Bir yazı her şeyi bilir, bildiğine göre kesin mübremdir. Bir yazı askıdadır muallaktır. Melekler bile o askıdakini görür. Askıdaki ne demek? Sadaka verirse 100 sene yaşayacak. Sadaka vermese 60'ta ölecek. Ana babasına iyi davranırsa 90 sene yaşayacak. Ana babasına kötülük ederse 40 yaşında ölecek. O askıdadır. Ama Allah Teala iyilik yapıp yapmayacağını bildiği için ezeldeki yazı değişmez. Kesin yazı bellidir ama melek bile onu görmez. Melek bile askıdakini görür. Ondan dolayı değişti meçti gibi zanetelle. Elhamdülillah maşallah Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Ama ve indevül kitap kendi katında kitabın aslı var o değişmez. Ama sadaka ömrü uzatır mı? Uzatır. Dua belayı kaldırır mı? Kaldırır. Sebep olarak. Efendim, bir hadis-i şerif daha okuyoruz. Tasaddekû ve Bu da Buhari'de de var. İttekunna ve bişikketemra. Yarım hurma olsun sadaka verin. Yarım hurma olsun. Yani o kadar muhtaçsanız bir hurmayı veremiyorsanız hurmanın yarısını böl, yarısını sadaka verin. Şimdi de yarım hurmayı alan yok ki. Ne yarım hurma ya? Yarım ekmeği bile almıyor. Ha verin. Kendinizi cehennemden koruyun. Yarım hurmayla bile ateşten korunun. Eskiden çok makbule geçiyordu biliyorsunuz. Sahabe harbe gidiyorlar, cihada çıkıyorlar. Bir hurmayı o alıyor ağzına, emiyor, ona veriyor. Kaç tane sahabe bir hurmanın e, tadını içine alarak, yani oradan biraz kalori kuvvet alarak harbe gidiyorlar. Yani bir hurma yiyemez. Nasıl yiyecek? Öbürüne hepten bir şey kalmıyor. Ancak onun suyunu içiyor, emiyor, veriyor öbürüne. İşte bak yarım hurmayla cehennemden sakının. Öyle bir muhtaç durumda yarım hurma ne kadar iş görür? فَاِنَّا تَسُرُّ الْجَاءِعَى Yarım hurma bile diyor, açı sevindirir. Biz de aç kalmıyoruz ki. Aç kalsak, yarım hurmanın kıymetini biliriz. Biz hiç aç kalmıyoruz. Bizim en fakirimiz bile aç kalan yok. Vardır belki çok muhtaçlar, onları da bulamıyoruz. Ne ediyoruz, bulmak lazım. Açı sevindirir. وَتُطْفِ الْخَطِيَ كَمَا تُطْفِيُ الْكَمَا يُطْفِئُ الْمَا ara Su ateşin üstüne attığın zaman, Nasıl ateşi söndürürse Allah yoluna sadaka mi bütün günahları sildirir ve cehennemi söndürür. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden naklediyor. Yani ne oldu hadisi? Kutsi. Ne buyuruyor Rabbimiz? El-egniyâ-u-kela-i vel-fukarâ-u-iyalî iyalî vel mâlu vel-cennet-u-dâri Nasıl Arapçanı mübarek? Ne akış var, değil mi? فَمَنْ bi دَار۪ي in اِنْ رَبِّحَ ve in خَسَرَ فَل۪ي Kurban oldum. Zenginler vekillerimdir. Allah sana para vermiş, niye? Fakire vermen için seni vekil etmiş. Yoksa Allah direkt yastığın altına da koyar ama imtihan gereği ne yapmaz? Böyle vekil gönder. Eğer versez, birisi bir fülusi, veya bir ev verip kızın gülucu veren Allah'tır anla bu hususu, vekil etmiş ana anla hususu. İsmetkaribullah büyük Şeyh Venedazet. Ne buyuruyor? Sana biri para verse, ev verse, şunu verse, bunu verse, bil ki Allah verdi, onu vekil etmiş. Ama sen adama da sen kimsin be? Bana Allah gönderdi. Öyle de hareket çekme. Melle meşkuri neaz, meşkuri Allah. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez aracının da hakkı var. Zenginler vekillerimdir. Fakirler de evimin halkı gibidir. Allah Allah. Dikkat! Senin bir ev reisisin, babasın, hanımın, çocuklarım var. Bunlara bakıyorsun. Bunlar senin neyin oluyor? Evladu ayal, ayal yani. Aileden geliyor. Aile Arapçadır zaten. Ayal kelimesi de oradan gelir. Aile. Allah Teala buyuruyor ki, Dünya benim evimdir, içinde muhtaç olan fakirler de benim kendi evim olsa, çoluk çocuğum olsa haşa, nasıl onlarla ilgilenirim veya onları önemserim, fakirler de benim evimin halkı gibidir. O kadar onlara önemsiyorum diyor. Ya, mal da benim malımdır, cennet de benim yurdumdur. Ne olacak şimdi? Ne yapacaksınız? Efendi anlattığına geldi mübarek. Böyle işte. Bütün vaazlar hep ondan duyulmadır yani. Ne diyor? Adam seni götürüyor. Bir köşk gösteriyor. Bu köşkü beğendin mi? Beğenmez olmayayım. Alır mısın? Nereden alacağım ya? Param yok. Al diyor sana şu parayı. Evet. Git onu al. Şimdi ne oluyor? Parayı da o veriyor. Köşkü de o alıyor. Şimdi Allah Teala sana cenneti veriyor, söz veriyor. Fakat cenneti neyle alacaksın? Oruçla, namazla, zekatla alacaksın diyelim. Zenginsin, malınla alacaksın cennet, cenneti mi pa. Bedava cennet yok sen şimdi zenginsin, zekat vermiyorsun olur mu? O zaman malı kim verdi? Allah Teala. Cenneti kim yarattı? Allah. Teala. Köşkü kim yaptı? Allah. Benim malımlan diyor, benim evimi alın. Benim malımlan benim evimi alın. Bu da gidiyor Allah'ın parası ile gidiyor, diyor ki yok senin ateşini alacağım diyor. Ne ak avanak insanlar var. Allah bizi muhafaza etsin. Ve مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذ۪ي Nur suresinde ne buyuruyor? Fakirlere verin. Nereden verin? Buyuruyor ki kendi paranızdan vermeyin, paranız size kalsın. Siz zor kazanıyorsunuz, canınız çıktı, o para sizin olsun. Paranız, o size zor gelir. E nereden vereceğiz? Allah'ın size verdiği maldan verin. <gülüyor> Şimdi ne oldu? Yani ne buyuruyor? Kendinin bir şeyin varsa diyor, babanın evinden, ananın karnından böyle bir şeyin vardıysa diyor, o senin olsun diyor, o sana zor gelir, o kalsın diyor. Ya, benim verdiğim maldan verin diyor. E, hepsini sen verdin. O zaman diyor, ne zorlanıyorsun? Ne zorlanıyorsun? Bazı öyle cimri adamlar olur, başkasının vermesini de istemez. Kendi vermez. Sen verirsin orada, öyle bir sinirlenir şey olur ki, ne veriyorsun ya? Ya sana ne, senin param mı? Olsun verme! O hastalık, acayip bir hastalık, çimcilik hastalığı. Şimdi, bazı adam diyorum şimdi, allah Teala diyor ki, senin parandan verme, benim paramdan ver. Ama işte adam başkasının parasından da veremiyor işte, o da var. Allah diyor ki, tamam senin malın ama diyor, niye vereyim diyor. Ya ver, sana ne? Benim malım diyor, ver diyor. Veremiyor. Acayip bir şey. Onun için cennet yurdumdur. Femenyeşteri idari bir mal. Benim malımla benim yurdumu kim satın alırsa İnrabbihafele kar ederse cennete gelirse köşkü sarayı beğenirse oooohh hiçbir sipariş bile bunu edemezdim ya. Nasıl bir şeymiş bu falan. Tamam kazandı zaten ebedi köşk onun. Çık demezler. Kira istemezler. Vergi istemezler. İkide bir bilmem ne vergi istemezler, senede bir mal, emlak, vergisi istemezler. Ve inkaşıra Feli Gelsin diyor, parayı benim yoluma versin, benim paramı benim yoluma versin, gelsin evimi, yurdumu, köşkümü alsın diyor. Zarar ederse diyor, gelsin benden istesin diyor. Zarar ederse, desin ya Rabbi ben beğenmedim bu köşkü ya. Dersin, gelsin benden istesin. Ben onu beğendirene kadar veririm diyor zaten beğenmemek nerede ya? Kabir, mahşer, sırat, mizan ana sağdamış zaten. Cennete girdi mi? Ne diyor? Bir yere sırınsak diyor yeter. Ya diyorlar seni on bu dünya kadar yerin var. Yok be diyor dalga geçmeyin diyor. Ben diyor zor kurtuldum cehennemden diyor. Ne on bu dünyadan? Ya ne dalga Allah senden dalga mı geçer acaba? Adam cehennemden en son çıkmış, cennete en son girmiş. Diyorlar ona ki on dünya kadar yerin var. Yeter mi diyorlar? alim Diyor alemlerin Rabbisin diyor canım çıktı cehennemden çıkana kadar benden alay etme diyor ya adam Allah diyor ya çünkü adam da kafayı yiyor çünkü heyecandan bunalıma giriyor şaşırıyor ya 10 dünya kadar yerim var deyince adam ne oldu panik oldu sağlam girse cennete direkt girse 60 dünya kadar yeri var zaten cenneti görüp de beğenmeyen adam oğlum nasıl beğenmeyecek nerede görmüş öyle bir şey daha Kıyas yapsın. Bir güzel rivayet daha var onunla bitirelim. Hasan radıyallahu anh. Hazreti Hasan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, rayhanesi, çiçeği, gülü, dudağını öpüyordu. Dudağını. Hazreti Hasan'ın geliyordu böyle dudağını öpüyordu. Mübarek tükürüğünü ağzına bırakıyordu böyle. Eşbehte halkiyi okuluk. Tipin de bana benziyor, huyun da bana benziyor öyle. ...mubarek. Pazarda birisi cariye satıyor. İslam'da tabi cariyelik işi var. Allah yolunda harbe kazaya gidersen... ...evvela Müslüman olmalarını teklif ediyorsun. Müslüman olursa zaten harp var mı? Yok. Ama Müslüman olmama adiletirse ne teklif ediyorsun? Cizye. O zaman İslam devletine vergi ödeyecek ki... kafir güçsüz olsun. E, cizye de ödemiyorum. E cizye de ödemezse üçüncü şık ne? Kıtal ve cihat... Ayet-i sabittir. O zaman alınan e, köle, erkekler ne oluyor? Köle oluyor, kadınlar ne oluyor? Cari oluyor. E, Müslüman olsaydın. Bu sefer Allah da seni zorla Müslüman edecek işte. Müslümanın kölesi olursan ne olur? Görürsün, edersin. E, bir de bakarsın ki Allah ikide bir Müslüman köle azat edin diyor. E, o zaman sen de bari Müslüman olayım, azat olayım dersin. Yani Allah seni zorla cennete götürecek. Köleler, cariyeler bağlanmışlar, iplen götürülüyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Aciba rabbuke min kavmi yukadûn eylel cennetimiz selâsef. Allah Teala diyor, şunları hayran hayran izliyor diyor. Niye? Bunları diyor zincire bağlatmış, zorla cennete götürüyor diyor. Çünkü kendi mevleketinde kalsa köle cariye değil ama gavur ebedi cenneme gidecek. Müslümanın cariyesi oluyor. Cariyelerin çoğu evliya Allah oldular hep. Ne kadar ibadet yapıyordular. E dolayısıyla İslam'da incelikler var. Bunu herkes anlamaz. Onun için diyorum şimdi kölelik meselesi İslam'da var. Şimdi bunu anlatsan etsen çoğu inkar eder mi etmez mi? Evet. He? Eden ne olur? Eşit. Evet. Evet. Demin ne diyorum sana? Bu İslam'ı tam doğru anlatalım derse çoğu kafir olur. Halbuki Mevla ne yapıyor, bunlar ne anlıyor? Anlamıyor ki adam. Aklı vahye uyduracan. Senin aklın Anlamak için vahiy sana verildi. Senin aklın din getirmek için verilmedi. Sen kimsin de hüküm çıkarıyorsun? İlla ala ezvacim Eşlerinden namusunu korumazlar. Evma melekete imanuhum Sağ ellerinin malik olduğu cariyelerinden de namuslarını korumazlar. Bir adamın 100 tane, 200 tane cariyesi olur. İmam Malik Hazretlerinin 300 tane cariyesi vardı. Cariyede. Bu var. Ha şimdi kölelik, cariyelik şu anda kalmadı. Hz. Mehdi zamanında yeniden cihat olduğunda olacak mı? E olacak. Yine bir İslam devleti bir kafirle savaşsa köle, cariye olur mu? Olur. Hükümler kapanmadı ki. Ama şimdi biz gavurların kölesi, cariyesi olduk derdi efendi hazretlere. Görüyorsunuz İslam aleminin düştüğü rezil durumu işte. Neden? Cihat etmeyen ne olur? Rezil olur. İşte böyle. Şimdi onun için efendim ee, ya Kanuni Sultan Süleyman'da işte çok haremde cariye var şu var var. Cariye onun kendine ait ise ganimetten ona düşen taksimde payı ise o ona helal mıdır? Helaldır. Nikaha gerek var mı? Yok. Yok. Ama başkasının nikahlısıysa o zaman hizmet eder, süpürür müpürür ama cinsi ilişkiye giremez haram olur başkasının nikahlısıysa. Yani kendisi başkasına evlendirirse onu da ondan cinsi münasimete giremez. Ama cariyede nikah şartı Yok. Zaten nikah olsa o zaman e, azat oluyor. Hür oluyor yani. Anladın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir cariyesi vardı. Adı neydi? Rayhane radıyallahu anh'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben seni azat edeyim, nikah edeyim. Dedi yok ben senin cariyen olarak kalayım dedi. O öyle istedi. Annemiz Müslüman oldu. Cariyesi. Mâriye validemiz nesiydi? Cariyesiydi. Oğlu İbrahim kimdendi? Mâriye validemiz cariyesindendi. Şeriatı doğru anlayalım. Ali Rıza Demircan gibi adam diyor ki cariye ile ilişkiye giremez diyor. Ulan nasıl giremez Resulullah'ın çocuğu var. Kur'an'da ayet var Mü'minin suresinde. Giremez diyor. Teke soruyor Altay. Ya diyor bu kadar sahabenin mi Murat Bardakçı ben soruyor. Hepsinin var. Ama bana ne diyor sahabe zina yaptıysa diyor. Bana ne diyor sahabe zina yaptıysa diyor. İşte bunlar. Bunlar hoca işte bunlar. Eski hoca bunlar. Hatip bunlar. Hutbe okuyorlardı bunlar. İşte böyle. Yok kadınlar beni beğensin. Yok millet beni aydın hoca desin. Bilmem. Ulan ben bu kadar açık konuşuyorum. Yine de beni daha çok seviyorlar. Niye? Millet doğruyu istiyor ya. Ya diyor dini bana doğru anlat. İster inanırım ister inanmam. Ama diyor takıya yapma diyor. Niye takıya yapıyorsun ya? Kur'an bu. Şimdi, Hazreti Hasan efendimiz, gitti bir adam cariye satıyor, çarşıda da satabiliyor bunu, bu mal gibi hükmünde. Adama dedi ki, bir lira versem, bir dirhem versem verir misin? Dalga mı geçiyorsun? İki dirhem vereyim. Dalga mı geçiyorsun dedi ya bu yani, kıymetli bir cariye? E ne kadar para lazım? O çekti yüksek bir fiyat, o da ona ibret için vaaz ediyor gitti. Hazreti Hasan dedi. Fezhefe inne Allahü teâlâ radıyemnel huuril'in bil felsi lukma. Hadi git dedi be. Ben, ben bu kadar parayı vermem dedi buna. Niye? Allah dedi cennette ebedi huri. Huri? Yaşlanmaz. Hasta olmaz. Efendim. Kokmaz. Hayız olmaz. Nifas olmaz. Sümkürmez. Tükürmez. içinde kan yok. Allah Allah. Midesinde, de bir şey yok. Ama tabi Cennete gidecek, biz de öyle olacağız. Yani cennet ehlinin genel, dünyanın hanımları da öyle olacak. Böyle bir huri, Allah kaça veriyor dedi biliyor musun? Adam da bakıyor. Dedi bir kuruş sadaka versen bir huri veriyor dedi. Allah bir lokma dedi sadaka veriyorsun bir huri veriyor dedi. Bu ne dedi ya? Her tarafı efendim ayıplı, kusurlu, ondan sonra şu kadar da para istiyorsun. Hadi git işine. Güzel vaz değil mi? Güzel vaaz. Allah Teala ebedi cenneti lokmaya veriyor ya, kuruşa veriyor ya sadakaya veriyor ama biz bu kadar kolay işi de beceremezsek şu dünyadan ahirete yatırım gönderemezsek veremezsek hizmete ne olacak bizim halimiz yani yazık olacak evet isteğini geri çevirmemek muhtacı döndürmemek boş döndürmemek de neymiş 38. farzmış Allah'ım bütün farzlarını ifaya muvaffak eylir. 54 farz. Bunu böyle okuyun devam. Bak bu hepimizin 24 saat içinde. 54 farz 24 saat içinde. Yani bu 54 farz 54 senede değil. Şu 54 farzın tümü her gün başımıza gelen işler. Ona göre amel edeceğiz. Kurban Risalesi okuyalım istifade edelim. Özellikle sonda dualar var, namazı var. Kurban kesildikten sonra kesilmeden onlarla da amel edelim inşallah. Arifan Dergisi'nden ben size söylüyorum, ediyorum ama siz biraz gevşeklik ediyorsunuz. İstifade edin, yazılardan, hizmetten. Din nasihattır. Okudunuz mu? Okuyun dedim, rica ettim. Okudunuz mu? He? Kaç, kaldırın ellerinize bakalım. Din nasihattır. Kim için nasihattır? Kime nasihattır? Okudunuz mu? Okumadınız. Ama orada bak, Allah'a nasihat nedir? Peygamber'e nasihat nedir? Dine nasihat nedir? Nasihattir manası, vaaz etmek değil. İnce ilimler var. Devlet reisine nasihattın. Ne demek? Bunlar hepimize lazım şeyler. Siz diyorsunuz ki, Hoca Efendi zengin olma duası var mı? İşte işte sen büyülerin bozulması için, hanım benim lafımı dinlemiyor, şu hanımı şöyle bir bir duayla efendim bağlasak. Senin işin o sen. din nasihattır. Bana ne Hoca Efendi, baş taraf. Zaten bizim dergi çoğu niye alıyor biliyor musun? Sondana <gülüyor> dualar için alıyor. Niye? İlim lazım değil. Ya niye böyle yapıyorsunuz? Siz ilme niye gevşek duruyorsunuz ya? Niye okumuyorsunuz Allah rızası için ya? Evet. Kolay doğum için yapılacak terkipler yazılmış. Bunlarla da amel edenler çok fayda görüyorlar. Nazara karşı Allah'ın muhafaza eylesin. Çoluk, çocuk hep nazardayız yani. Gözlerdeyiz. Bununla da amel edersiniz inşallah. Esma-i Hüsna neymiş? El-Rafi'u er vel-Ghafidu Yükselten Allah, alçaltan Allah'mış. İsmi neymiş? El-Rafi'u. Bir ismi neymiş? El-Hafizu. Hangi niyetle? El-Hafizu. İsmini 500 kere okuyanın muradı yerine gelir. Ne istiyorsun? Geliyor bana, hoca efendi şöyle istiyorum, böyle. ya benden ne istiyorsun? 500 kere yazdım sana. Ya-Hafizu, ya-Hafizu, ya-Hafizu. İsteyen yerine gelir diyor. Efendim, 400, 1481 kere okusa, takva nasip olur. Haramları bırakır diyor. Bak şimdi buna. Okumuyorsunuz. Ondan sonra benim düşmanlarına galip gelir. Ya bin kere okusa bütün düşmanlarından emin ol. Vay anasını ya. Epje hesabı ile zalimin adını hesaplasa diyor. 1481 ile vursa onun adına o zalimin niyetini okusa zalimin işi bitti gider diyor. Kaddafi gitti. Bir beladan ümmet kurtuldu. Milleti mahvetti. Kur'an'da kulleri kaldırdı. Yeşil kitap diye komünist Kur'an'ın yerine kitap getirdi. 42 sene inimini minnetti milleti. Zalim. Bütün milletin kızına, karısına genç kızları bütün orduya yanına aldı. Efendim o askere veriyorsa kızı daha namusla karışamaz o aile. Öyle yaptı Libya'da. O zalim ya. Ne beddua ettim ona ben. Ne beddua ettim ona ben. Senelerdir dayanamıyorum o zulme. Yüzlerce kız, kadın, bütün milletin almış kızdan. Askere veriyorsan daha namusuna karışamazsın. İşi gücü kızlarla. Mahvetti ümmetin karısını kızını. Ne yaptı Allah? Ne oldu 36 milyar dolar, 40 milyar dolar? Ne oldu? Zulmün sonu yok. Zalim helak olacak. Ama böyle zalimlere böyle şeyler de okunur yani. Bitsin gitsin diye. Milletin başına bela olmuş. Tarısı Allah Teala... Müslümanlara zulmeden bütün zalimleri helak eder. <gülüyor> Efendim, El Hafız ismi şerifine devam edenlerin işte nelere kavuşacağı? Neler, neler, neler. Kağıt üstüne yazsa, üstünde taşısa düşmanlarına galip gelir. Er Rafi' yükselten Allah. 70 kere okusa zalimlerden, asilerden korunur. 351 kere okusa, ahirette kazanacağı derecelerini Düşürecek günahlardan kurtulur. Allah Allah. Pazartesi veya Cuma gelir, akşam ya da yatsı namazından sonra 140 kere ya rafiu ya rafiu ya rafiu okusa öyle bir heybet gelir, herkes ona saygı duyar Allah'tan başkasından korkusu kalmaz. Bak, ne kadar güzel Allah'ın isminin zikri ya. Mubarek adam velilla. Ne buyuruyor En güzel isimler benimdir. Bana onlarla dua edin. Ben size anahtar veriyorum burada. Okumuyorsunuz. Arif An dergisi. Ya sen Arif An dergisi. Bulursun Arif An dergisi. Böyle nerede var böyle bir kit Kaç kitaba bedeldir? İnşallah amel edin. İnsanlara hayır yapın. Ekmek vermekten daha cevaptır kitap vermek. İlim vermek, din vermek. İnsanlara ulaştırın. Allah da sizi muratlarınıza nail eylesin. Amin. Efendim şimdi dualar edelim. Bazı hastalar da var. Amin. Sübhane rabbil, rabbil ala mu ali nar. min nar. Bu dualarla cennete gireceksiniz. O vakit göreceksiniz. Ya biz de duayı beklemeden sıvışıyorduk, kaçıyorduk. Ne avanakmışız diyeceksiniz. Allahumme inna neseluke'l cennet. Fıma qarabı ile hamın kabulü muamel. Negoz bık mın el nahr. Fıma qarabı ile hamın kabulü muamel. Allah menasılukum xeyr maselikem Nebiukum Muhammed. Sallallahu teala ale yuslum. Negoz bık mın şer müstahatikem Nebiukum Muhammed. Sallallahu teala ale yuslum. Fıntal müstahat. Alak alaqla hulal alaqla kuvveti teala ale yuslum. Negoz bık mın şer müstahatikem Nebiukum نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا من ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا مقضاء فجعل عقبته رشدا اللهم ربنا أتمم منك رحمته وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الأخرة آمن يا رحمة الرحمن يا رحمة الرحمن يا رحمة الرحمن رحم أفيل ماغفرتين ما bütün 54 farz. Ne kadar farzlarım varsa yaptır Ya Rabbi. Muvaffak eyle Ya Rabbi. Yardım eyle Ya Rabbi. Haramların ne kadar varsa sakındır Ya Rabbi. Takva ilham eyle Ya Rabbi. Kalbimize takvalar yerleştir Ya Rabbi. Bütün eğlence sevgilerini, haram sevgilerini ihraç eyle Ya Rabbi. Ailelerimizi yar eyle Ya Rabbi. Çocuklarımızı ıslah eyle Ya Rabbi. Ailelerimizi fazlu kerem ile hidayet eyle Ya Rabbi. Bizi de hidayet eyle Ya Rabbi. Birbirine hayırlı eyle Ya Rabbi. Yuvalarımızda huzurlar ihsan eyle Ya Rabbi. Çocuklarım salihin salihata ilhak ile Namazsız, zikirsiz, Kur'ansız, tevbesiz hanım, çoluk, çocuk, aile yakın bırakma ya Rabbi. Hepimizi ya Rabbi. Hayırlı ne nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Sohbetlerde daim eyle. İtikadımızda sabit eyle. Kaymaktan, caymaktan muhafaza eyle. Hastalara, acı şifalar, ihsan eyle. Evet cemaattan bir kardeşimizin ameliyat olacak dua istiyor burada. Kenan Efendi'nin annesi yarın sabah Hayırla şifasını takdir eyle. Zeynep Hoca Hanım kardeşimiz, e, onun da sıkıntıları var, yoğun bakımdadır. Acil şifalar ehsani. Allah'ım talebelere hizmet etmiş çok. Talebelerine bağışla ya Rabbi. Hizmetlerine bağışla ya Rabbi. Nefesini rahat aldır ya Rabbi. Bütün tümörleri, kanserleri kurut ya Rabbi. Bazı kelimle bütün hastalara acil şifa, dertlere, deva, borçlara, edalar, ikram eyle ya Rabbi. Amin diyendilerine arıca himden azad eyle ya Rabbi. Amin bihulmet taha ve yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin nebiyil ümmi el habibil al alil kadri el azimil jahi ve ala alihi ve sahbihi assalatu vesselam aleyke ya rasulallah assalatu vesselam aleyke ya habiballah assalatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel akhiri subhane rabbike rabbil izzeti amma yasafoon ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Evet bütün asker polis şehitlerimizin ruhları için. Bugün yine bir tane şehit olmuş ilaveten onun da ruhi için. Ondan evvel beş polis şehit oldu birkaç gün evvel onların da ervahi için. Ve bundan evvel bütün şehit olan asker polis kardeşlerimizin ervahi için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden amdu ve resul hediyelerimizi isal ile ya Rabbi. Ruhleri cünel Fatiha.